Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ve ve Kerim, kerim Kur'an. kuran Kerim. Muttubun yazılmıştır Korunmuş Korunmuş kitapta Levhî mahfuz nedir? Levhî mahfuz, Allah'ın kalemi yarattıktan sonra kendisine yaz dediği ve içine ta kıyamete kadar olacak olan her şeyin yazılmış olduğu kitaptır. Öyle mi? Kur'an-ı Kerim'de her şeyin içinde yazılı olması hasebiyle Kur'an-ı de onda yazılıdır, evet. وَتَحْفَظُهُ <gülüyor> الْسُدُورُ <gülüyor> hafız eder ve tatluhul elsunu diller onu okur ve mektubun fissuhufi sayfalarda yazılmıştır. Allah-u teala, Allah teala dedi ki, bel huve bilakis o ayetun ayettir, ayetun Ayetun ayetlerdir, beyinatun açık ayetlerdir, fissudu de kalplerinde katlerinde elleziin onlar ki ortul ilme onlar e, ilim özel, verilenlerin kalplerinde olan apaçık ayetlerdir. Evet. Ve Ka'be dedi <gülüyor> e, ki inna e, Kur'an-ı kerimdir. Fi kitabin e, fi kitabin mektu, meknunin, korunmuş kitapta ve ona onu dokunamazlar ancak temizler ona dokunur ancak temizlenen ona temizlenenler ona dokunur temzilum e, indirilmiştir min rabbil alemin alemlerin Rabbi tarafından ve Kur'an-ı Kerim e, Kur'an-ı Kerim huve e, mucizetü e, kübra büyük mucizedir el halidetü e, ebedi olan büyük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 Kutu biz Semaviyeti, Semavi kitapların en, en son olan son olandır. La yuns yunsahu nesholmez, valla yubedderu e, değiştirilmez. Vakit teket teket Allahu Allah mükellef e, kılınmış kıl, e, mükelleftir. Bi hafzihi onu korumakla, min eyi e, Tahriften e, tahripten ev tebdilin e, tebdilden değiştirmekten ev ziyadetin e, ziyadeden ev naksin e, kıs, e, eksiltmekten ila yawmi yerfa'uhu Allahu taala Allah Teala ta onu kaldırıncaya kadar yanına kaldırıncaya kadar ve zalika bu kabla yawmi kıyameti kıyamet günden önceki öncedir Allahu Teala Allah Teala dedi ki inna nahnu muakkib biz Bizler nezzelne indirdik zikra, zikri indirdik Ve inne lehu lehafizun Ve bizler onu koruyacağız Evet <gülüyor> Normalde Kur'an-ı Kerim Allah Azze ve Celle'nin peygambere Her peygambere Allah Azze ve Celle <gülüyor> mucizeler vermiştir Mesela işte Hz. İsa'ya ölüleri diriltmesi Gibi işte Topraktan kuş yapıp da ona üfleyip kuşları canlandırması gibi Hz. Musa'ya işte asasını yere atıp sihirbazların yapmış olduğu şeyleri yutması gibi, yılanları yutması gibi vesaire Allah subhanahu ve Teala her peygambere mucize vermiştir. Bizim peygamberimize de birtakım mucizeler vermiştir. Mesela ne gibi? İsra ve Miraç mucizesi gibi. Ne gibi? Ayın ikiye bölünmesi meselesi gibi. Lakin bunların içerisindeki en büyük mucize Kuran-ı Kerim'dir. Neden dolayı? Çünkü kıyamete kadar kesinlikle Allah azze ve celle'nin koruması altında olan ve peygamberimizin de kendisiyle bütün Araplara meydan okuduğu kitaptır. Yani mesela Allah azze ve celle diyelim ki Kur'an içerisinde sürekli işte müşriklere diyor ki fe'tu bi suretin min Yani onun surelerinden bir sure gibi getirin diyor mesela. 10 tane ayet getirin diyor mesela. Normal bir ayet getirin diyor mesela. Yani bu Kur'an gibi hem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 Men enkara harfen minhu ondan e, bir harf Men enkara harfen minhu ondan bir harfi inkar edeni tekfir ederler. Ev zade ya da ziyade edeni ev ya da nakasa e, eksilteni tekfir ederler. ve la hazu dunu zena fe nahnu bizler nu'minu iman ediyoruz imanen cazima ca, e, kesin iman ile bi enne kull ayetin her ayet min ayetil Kur'an'i Kur'an'dan her ayet munazzelatun indirilmiştir. Munazzelatun indirilmiştir. Min indillah. Allah Allahu yanında. Ve kad nuqilet bize nakledildi. Ve kad nukilet ileyena bize nakledildi. Bi tariqet davatil kat'iy. Kat'i mutawatir yolla. Bize ulaştı. <gülüyor> Şimdi normalde ee, buradaki konularla alakalı ehli sünnet veyahut da hemen hemen tüm Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'den bir harfi dahi inkar eden veyahut da bir tane harfi dahi ekleyeni ne yapmışlar? Tekfir etmişler. Neden? Çünkü dinde zaruri bilinen meselelerden bir tanesi de nedir? Kur'an-ı Kerim'in korunacağı ve Kur'an-ı Kerim'in bize olduğu şekliyle ne yaptırılır? Ulaştırılır. Lakin bu ziyade veyahut da bu eksiltme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 ve sahabenin üzerine icma edip de e, tüm diğer musafları yakıp yaymış oldukları mushaftan bir tane ayeti kabul etmezse veyahut da bir tane ayeti e, bir ekstradan bir ayet eklerse o zaman bu insanın küfre gireceğinde ne yoktur? Bu insanın küfre gireceğinde şüphe yoktur. Ama o dönemde yaşayan yani henüz Kur'an'ı ı Kerimler bir araya toplanıp işte bu tefsiri midir, ayet midir, ayetin bizzat kendisi midir, bu sure nerededir diye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 Bugün biri çıkar da derse ki ben bunun böyle olduğuna inanıyorum. Veya bu Kur'an'dan değildir. Bu adam ne olur? Bu adam tekfir edilir. Yine aynı şekilde demiş ki yazar biz inanırız ki Kur'an bize tevatür yoluyla gelmiştir. Normalde tevatür ne demekti? Kim söyleyecek tevatürün ne olduğunu? Yalnız toplanması mümkün bir toplumun her her tabakada yapmış olduğu hiç eksilmeden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 Şimdi Kur'ân-ı Kerim'in içerisinden, Kur'ân-ı Kerim'de ziyade veyahut inkar yani ziyade de aynı zamanda inkardır Çünkü var olanı kabul etmezsin, bunda eksiklik vardır dersin, bir de bunun yenisi vardır dersin. Kur'ân-ı Kerim'de ziyade veya inkar genel itibariyle üç çeşitli oluyor. Yani genel itibariyle üç çeşitli olur. Bunlardan birincisi, mülhitlerin yapmış olduğu inkardır Yani hiç iman etmemiş veyahut kendini İslam dinle hiç nispet etmeyen dinle, Dini kabul etmeyen, dini reddeden işte komünistlerdir, laiklerdir vesaire veya felsefecilerdir, akılcılardır. Bunların yapmış olduğu inkardır. Bunlar işte biz bu kitabı mesela kabul hiçbir semavi kitabı kabul etmiyoruz. Bunu da aynı zamanda e, kabul etmiyoruz diyenlerin veyahut da Yahudilerindir, Hristiyanlarındır. Yani bir sadece kendi kitabımızı kabul ediyoruz ama bu Kur'an-ı Kerim'i kökten kabul etmiyor. Böyle bir kitap yoktur. Bu Muhammed'in uydurmasıdır. Bu birinci şekil. İkinci şekil kendini İslam'a nispet edenlerin Yapmış olduğu inkar veyahut da ziyadedir ki bu da zaten küfürdür. Sahipleri de kafirdirler. Bu da kimdir? Rafizilerin yapmış olduğu e, inkardır. Çünkü rafizilerin itikadına ve inancına göre şu an elimizde olan Kur'an-ı Kerim tam değildir. Birakis bu Kur'an-ı Kerim'in üçte biri yani asıl olan Kur'an-ı Kerim'in üçte biri bizim elimizdedir. Çünkü asıl Kur'an 16 bin tane ayetten müteşekkildir. Bizim elimizde de 6 bin tane ayet olduğundan dolayı yaklaşık şu anda elimizde bulunan Kur'an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 Hazreti Ali'ye ayet yani Kur'an-ı Kerim'den vahiy indiğine ve Hazreti Ali'nin de bu vahiyyi kaleme aldığına dair. Daha sonra işte bu vahiyin e, Mehdi ile beraber Hazreti Fatıma Mus'hafı diye bilinen bu 16.000 tane ayeti içeren Mus'hafın Mehdi ile beraber kaybolduğunu ama tekrardan bir gün geleceğini. Şimdi mesela örneğin diyelim ki Şii'ye bir rafiziye sen sorsan desen ki işte yani Hazreti Ali Halif, birinci halife değildir sen kafirsin der. Niye? Çünkü bu Kur'an ayetiyle sabittirler. Hazreti Ali'nin birinci halife olduğu Kur'an ayetiyle kat'în aslarla sabit olduğundan dolayı sen bunu kabul etmemekle beraber kafirsin ee der. Peki sen desen ki arkadaş hani böyle bir ayet yok yani Hazreti Ali halifedir diye senin elindekinde öyle bir ayet yok. Yani senin elinde bulunan Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet yok. Ama ayet var der. Onların kendi asli kitaplarında da hani mesela Usul-ül-Kâfi gibi Kur'an-ı Kerim'in Cafer-i Sadıklara dayandırdıkları bir rivayette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 tabi bu söz nedir kim söylerse söylesin bunu ister sünni ister rafizi ister babamız dahi söylesen bu sözün sahibi hiçbir gerekçesi kabul edilmeksizin kafirdir ve bunun küfründe de kesinlikle şüphe yoktur ya da adam Kur'an-ı Kerim'e öyle bir yorum yapar ki inkar etmez lakin yapmış olduğu yorumla aslında ayet-i kerimeyi inkar etmiş olur bu da kimindir? Bu da batınilerin yapmış olduğu Kuran-ı Kerime yorumdur. Yani mesela batıniler Kuran-ı öyle tefsir etmişler ki, misal örneğin adam demiş ki işte şeydir e, ayet-i ile alakalı. İşte ayet-i kerime diyelim diyor ki misal işte Allah Azze ve Celle e, işte, onun, işte o lamba vardır. Lambanın işte bir zeyt vardır, o zeytin ışığı vardır. Ve sen Nur Suresindeki ayet-i kerime. İşte bu ışık Fatıma'dır. İşte içindeki işte o kevkeb işte şeydir, Ali'dir.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 Bu şekilde genelde Kur'an-ı Kerim'de ne yapmışlar? Yani ya ilk kendini İslam'a nispet etmeyenlerin yapmış olduğu inkar veya o da kendini İslam'a nispet edip de İslam'dan bütün yönleriyle uzak olanların, işte Rafizilerin, Batnilerin, vahdet Vücudçuların vesaire Kur'an-ı Kerim'i ve ayetlerini inkar etmeleri gibi. Evet. Vel-Kur'anül Kerim Kur'an-ı Kerim lem yunzel indirilmedi cümleten vahidaten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 es'iletin sorulara, es es sorulara e cevap e olarak sorulara cevap olarak ev e hasbi e ev hasabe muqtadayatil ahvali fi thelasin ve işrine sene ve da hallerin gerektirdiğine göre ayetler indi 23 senede yani Kur'an-ı Kerim biz biliyoruz ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın üzerine ne yapmamıştır? Bir kerede bir cümlede Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın üzerine inmemiştir. Nasıl inmiştir Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın üzerine Kur'an? Parça parça inmiştir. Ya bir soru sorulmuştur, o soruya cevap olarak inmiştir. Ya bir olay ve vak'a gelişmiştir. O olay ve vak'aya oradaki hükmü beyan etmek için inmiştir. Ya müşrikler bir şüphe atmıştır ortaya, ona cevap olaraktan Kur'an-ı Kerim inmiştir. Veya Allah azze ve celle hiçbir şey yokken müminlere bir şeyi beyan etmek için Kur'an-ı Kerim ayetlerini yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'in ayetini indirmiştir. Lakin Kur'an-ı Kerim bir kerede ne yapmamıştır? Kur'an-ı Kerim bir kerede inmemiştir. Neden dolayı Kur'an-ı Kerim bir kerede inmemiştir? Bunun sebeplerinden bir tanesi üzerinde düşünülsün, hayata tatbik edilsin, hükümleri tedrici olsun, Müslümanlar iyice anlasınlar, iyice fehmetsinler o şekilde. insin diye Allah azze ve celle veya bizim bilmediğimiz başka hikmetlerden dolayı Kur'an-ı Kerim'i parça parça indirmiştir. Evet. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim Kerim Kur'an-ı Kerim yuhtava yuhteva yuh, <gülüyor> yuh, içeriyor ana 114 yuh, sure 114 sure içeriyor sure suretun e, e, 86 sure Minha nazalet fi Mekke'tin 86 suresi Mekke'de Yani 114 ney? 100 değil mi? 84 ney? 6 ve 8'in Evet 28 Hı. 28 Samaniye ve 20 Samaniye ve 20 Minha nazalet fil medineti Medine'de indi 28'i de Medine'de indi Ve tusamma Suvaru Sure olarak isimlendirilir Elle diyor ki Nazalet indi Qabbelal hicretin Nebeviyeti Peygamberlerin e, hicretinden önce bir suurl mekiyeti, meki sureler diye isimlendirilir. Ve suurl eti nəzəlet, bədər hicreti, hicretten sonra indirilen ise bir suurl medeni sureler diye isimlendirilir. Və Vafi, e, e, ondan vardır biz 10'u eee 20 20 suretâ ondan 29, 29. sure vardır. Ne demek mukatta harfler? Elif lam mim elif lam mim sath ha mim ya Şimdi normalde Kur'an-ı Kerim'de işte 114 tane sure var, bu sureler iki kısma ayrılıyor. Mekki ve Medeni sureler diye iki kısmı ayrılıyor. Surelere neden dolayı Mekki, neden dolayı Medeni denmiş bunda bazı görüş ayrılıkları var. Yani bazı alimlere göre bir sureye Mekki denmesi için Mekke'de inmiş olması lazım. Medeni denmesi için Medine'de inmesi lazım. Tabi doğal olarak da Mekke fethedildikten sonra Mekke'de inen ayetler de bu tanıma göre Mekki ayet kapsamına girer. Yani eğer her Mekke'de inene Mekki, her Medine'de inene medeni dersek o zaman Peygamberimiz sefer yapıp Mekke'ye geldiğinde yani fetih zamanında inen ayetler Mekki medeni değil Mekki ayetler olur. Lakin bazı alimler burada şeyhin de söylediği gibi hayır bu şekilde değil de yani bu şekil bir ayrıma gitmeden hicretten önce inenler Mekke'dirler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 e, hicretten önce inenler Mekki hicretten sonra inenler ise medenidir. Bunlardan bazıları huruf ve mukattaa ile açılmıştır. Huruf ve mukattaa nedir? Surelerin başında zikredilen elif, lammim, cehamim, yasin vesaire. Bunların manası nedir peki? Huruf ve mukattaanın manası nedir? Şimdi huruf ve mukattaalarla ilgili genel olarak iki tane görüş var.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 harflerle giriş yapıyorum ama siz bunun manasını dahi anlamıyorsunuz. Yani Allah azze ve celle sırf bunu onlara kanıtlamak için yani Allah'ın kullanmış olduğu onların lügatını dahi onların anlamadığını onlara ifade etmek için, onlara aciz bırakmak için böyle bir usul kullandığını söylemişler. Bazı alimler, muhakkik olan bazı alimler de şöyle bir tespit yapmışlar. Demişler ki her huruf ve mukatta'dan sonra mutlaka ya Kur'an-ı Kerim'den ve yutu müşkilerin inkar ettiği bir şeye dikkat çekiliyor mesela işte Kur'an'ın elif lamim zâlîk el kitabu la, la ray befi mesela işte elif lamim ra ve yutu elif lam ra kitabun u uh ayatuhu thumma fucilat min ladun hakimin xabir mesela elif lamim ra ve yutu elif lamim sat mesela kitabun anzelnahu yelika mesela hep işte kitapta şüphe yoktur biz bu kitabı sana indirdik vesaire diye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 Hep Allah Azze ve Celle akabinde Kur'an-ı Kerim'e işaret ediyor. Yani Mekke'nin müşriklerin dikkatini çekip onlara dinletmek istediğini dinletiyor. Tabi Allahu Alem. Bunlar hepsi görüş. Yani hiçbirin elinde delil olan yakini şeyler değil bunlar. Herkesin bakıp fikir yürütmüş olduğu şeyler. Lakin bu en son saymış olduğumuz Allah'ın doğrusunu bilmekle beraber raci olan Allahu Alem bu. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim, Kur Kerim kutube yazıldı bir احد nbi peygamberler zamanında peygamberimizin zamanında peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yazıldı bi mar'an minhu onun gözetiminde ve gözü önünde evet hay <gülüyor> su şöyle ki kana lil vahyi <gülüyor> vahiy için vardı ketebetun yazıcılar vardı min hiyarati sahabati Sahabenin en seçkinlerinden. La yufarikunan La, yufa nebiyyi, e, la yufa hı hı. Ayrılmazdılar kimden en peygamberden. Aleyhisselatü vesselam. Ve yektubuna Ve yazıyorlardı. Yazıyorlardı. Kur'an'dan Kur her ineni yazıyorlardı. Vacianen Nebi yu sallallahu aleyhi ve Peygamber Efendimiz idi. E onları Gösterirdi. Ala maudia kull ayetin. Ala mevdi'i kull Her ayetin yerini onlara gösteriyordu. Min suratiha kendi işte suresinden ayetin yerini onlara gösteriyordu. Sunne sunma cumhi bi ehdi Ebu Bekir'in sadık sıddık sıddık, sıddık. Ee, sonra toplandı fi ahdi zamanda habib ve sıddık Ebubekir sıddık zamanında toplandı, sıddık zamanında toplandı. toplandı. beyne defateyl mushabi mushafı ee, mushafın iki tane kapağı arasında ne yapıldı toplandı ve ahdi Osman zun nureyni olan Osman zamanında da iki nur sahibi Osman ala harfin vahidin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 mahiyetinde kendisine Sıddık denmiş. Hazreti Osman'a niye Zinnureyn denmiş? Peygamberimizin iki kızıyla evlendiğinden dolayı. Yani bir kızıyla evlenmiş, hastalanıp vefat etmiş. Sonra Peygamberimiz ona ikinci kızını da vermiş. Bundan dolayı iki nur sahibi Zinnureyn denmiş Hazreti Osman'a. Şimdi Kur'an-ı Kerim vahiy katipleri tarafından yazılıyordu. Lakin Peygamberimiz döneminde Kur'an-ı Kerim bir bütün halinde değildi. Yani farklı farklı nushalara, şey deri kağıtlarına, ince kağıtlara o dönemin yazı aletleriyle üzerine yazı yazılan aletlere Kur'an-ı Kerim yazılıyordu. Her sahabenin yanında bir parçası vardı. Yani bir ezberleyenler vardı. Bir de yanında şeyler vardı. Ee, bir de e, insanların yanında parça parça Kur'an-ı Kerim vardı. Mesela birinde Taha suresi var, birinde Kef suresi var bu şekilde. Şimdi Hz. Ebubekir döneminde bu riddet savaşlarında Kur'an-ı Kerim hafızlarında bu kura olanlardan yani peygamberimizin yanında Kur'an ezberleyenler birçoğu çoğu şehit oldu. Bu bir şehit olmasıyla beraber Hazreti Ömer ile Hazreti Ebubekir kendi aralarında konuşuyorlar. Zeyd İbni Sabit'i de çağırıyorlar. Gel diyorlar biz böyle bir şey yapmaya karar verdik. Herkesin yanında olan Kur'an'ı Kerim'i toplayalım. Bir araya getirelim. Ondan sonra bu tek bir Kur'an olsun diyorlar. Yani bir yerde toplansın bütün Kur'an. Ee, Tabi Zeyd İbni Sabit böyle bir şeye yanaşmıyor. Yani ben diyor Peygamber Aleyhisselatü yapmadığı bir şeyi nasıl e, yaparım?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 Bu Müslüman olanların her birinin lehçesi farklı. Nasıl ki şimdi Türkiye'deki ana dil Türkçe ama her yörenin lehçesi farklı. Yani bir Laz'la, bir Diyarbakırlı'yla, bir Kastamonu'lu'yla, bir Adıyaman'ın konuşması bir mi? Değil. Herkes baş... şey konuşma şivesi, birbirinden lehçesi, birbirinden farklı. Hazreti Osman döneminde böyle Araplar ve Arap olmayan Acemler özellikle. Yani adam Arap değil, Arapçayı sonradan Arapların içinde öğrenmiş.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 nasıl okunması gerektiğini biliyorlar. Tabi'in de biliyor. Onlar da sahabeden dinliyorlar mesela. Ama uzak beldelerde olan, yeni Müslüman olanlar bunu bilmiyorlar. Bilmedikleri için de herkes bir çeşit Kur'an okumaya başlıyor. Hz. Osman o Hz. Ebubekir döneminde yazılan Kur'an'ın mushafını esas alarak da Kur'an'ı Kerim'i çoğaltırıyor Ve o çoğalttığı her Kur'an'ı her beldeye bir tane gönderiyor. Alın bunu çoğaltın diye. Yani o resmi mushaf haline geliyor.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 Önem verirler. Önem verirler. Kur'ani, Kur'an'ı öğrenmeye ve ta'allumu. Kur'an'ı öğretmeye ve ta'allumihi öğrenmeye. Ta'lim, öğretmek, ta'allum, öğrenmek. Ve hafzihi onu etmeye ve onu okumaya bi güzel <gülüyor> ses insa, insa. eza okur okunduğu zaman da susmaya susmaya ve tefsire onu ve tefsiri tefsire tefsire ala nehce selef ümmeti ümmetin selefinin yolu üzere tefsire ve ve ameli bi ahkamih ve hükümleriyle amel etmeyen Allahu Teala Allah Teala dedi ki kitabun bu kitabı indirdik ileyke sana mübarek mübarek e, olarak liye, liyetliyedebbera liyedebru e, düşünmeleri için tedebbür etmeleri için ayatihi onu ayetlerini ve liyetezekere ondan öğüt alma, zekâre, öğüt alması için ulul elbab akıl sahiplerinin ondan e, öğüt alması için لله, Allah, e, yani onun Allah Azze ve taabbuduna li'lallahi teala onun kıraatiyle Allahu ibadet ederler e, çünkü e, okumada kulli harfin her harfi minvonda, e, husnet, yani husnet. Hesaneten. Hesaneten. Hesaneten. bir ecir vardır kema ahbaren nebi sallallahu aleyhi ve sellem Men çare harfden min kitabı Allahı falahu bhi hasanet. Kim Allahın kitabından bir harf uçursa falahu bhi onun için onunla vardır hasanet bir ecir vardır. Ve hasanetu bi 10 emsaliha ejilde ejirde 10 misliyledir. Valla akulu ben demiyorum ki eliflam mim harfun eliflam mim harftur. velakin lakin bilakis lakin elifun harfun vlamun harfun وَمِيمٌ حَرْفٌ Elif ayrı bir harftir. Lam ayrı bir harftir. Mim ayrı bir harftir. Bu da demektir ki Elif, Lam, Mim'i okuyan insan otuz tane ecir alır. Her bir hafta bir ecir var. Her ecirde on misliyle verilir. Elif, Lam, Mim diyen adam doğal olarak otuz tane ecir alır. Bu şekilde ehli Sünnet Kur'an-ı Kerim'i hem öğrenmeye hem de öğretmeye çok ciddi manada ne yaparlar? Çok ciddi manada dikkat ederler. Her ne kadar ehli Sünnet ehli Hadis diye anılsa da özellikle bunun sebebi ehli sünnetin Kur'an'a önem vermeyip hadise önem vermesi demek değildir. Bazı zındıkların şu anda insanlara sanki ehli sünnet Kur'an düşmanıdır. Ehli sünnet Kur'an hiç kabul etmiyor. Yani hadisçiler ve Kur'ancılar diyor adam. Yani sanki hadisçilerle Kur'ancılar birbirine ayrı iki fırkaymış gibi anlatıyor. Ehli sünnet kendi dönemlerinde insanlar hadise muhalefet edip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 Hadis alimlerinin yanına biri gelip ben senden hadis dinlemek istiyorum dediği zaman sen Kur'an-ı Kerim'i ezberledin mi? derlerdi. Hayır dediğinde git falan adamın yanına, yani kari birinin yanına git ondan Kur'an ezberle, ondan sonra gel hadis ezberle. derlerdi. Bu da bize ehli sünnetin Kur'an-ı Kerim'i okumayı, güzel okumayı, anlamayı, öğrenmeyi ve öğretmeyi, ezberlemeyi buna önem gösterdiklerini gösterir. Evet. Ve sünneti cemaati sünnet cemaat Kur'an'ın Kur tefsirini caiz görmezler bir ra'il mucerredi rey ile görüş ile Kur'an'ın tefsirini caiz görmezler fe Allah azza ve celle ilmin Çünkü mücerret akıl ve görüş ile yapılan tefsir Allah üzerine bilmeden söz söylemektir. İlimsiz söz söylemektir. Ve min ameli şeytan şeytana amellerindendir. Kâl taala ya Eyu Han Nasu Ey İnsanlar, kulu mümmafil ardi halal en tayiba, olan halal ve temiz şeylerden yiyiniz. Ve la tetbğu kutuati şeytani, innehu l-kum adubu muvin. adamlarına tabi olmayınız, çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Inne ma ya ancak o size emreder bi sui kötülüğü ve fâşâi ve fâşiyatı emreder. Ve an tequlu al Allahi ma la ve Allahu üzerine bilmeden Söz söylemenizi size emreder. vel yufeserül Kur'an'u bil Kuran'ı Kur'an Kur'an'la tefsir edilir ve bir sünnein nebeviiyeti nebevi sünnet ile tefsir edilir sünme bir evali sahabeti sonra sahabe sözleriyle sünme bi avali tabiin sonra tabiin sözleriyle sümme birluggat ile arabiyeti sonra arabluga ile tefsir edilir elleti Arab arablugati ki nezelbihel Kur'an'u Kur'an onun ile indirilmiştir.